Acayip şu yerde var mı ola şöyle garip bencileyin bağrı başı gözü yaşlı şöyle garip bencileyin bağrı başı gözü yaşlı şöyle garip bencileyin şöyle garip bencileyin Gezdim bütün Afrika'yı Asya ile Avrupa'yı Çok aradım bulamadım şöyle garip bencileyin Çok aradım bulamadım şöyle garip bencileyin Şöyle garip bencileyin Kimse garip olmasın hiç hasret ile yanmasın hiç aman kimse duymasın hiç şöyle garip bencileyin aman kimse duymasın hiç şöyle garip bencileyin şöyle garip bencileyin söyler dilim ağlar gözüm gariple Gönül özüm sanki gökte bir yıldızım Şöyle garip bencileyin Sanki gökte bir yıldızım Şöyle garip bencileyin Şöyle garip bencileyin Bitmez bende keder elem ecel ere bir gün ölem oralarda varsa bilem şöyle garip bencileyin oralarda varsa bilem şöyle garip bencileyin şöyle garip bencileyin bir garip ölmüş diyeler üç günden sonra duyalar Soğuk su ile yuyalar şöyle garip bencileyin Soğuk su ile yuyalar şöyle garip bencileyin Şöyle garip bencileyin Yunus gezme hep avare bulunmaz derdine çare bulamasın git sen nere şöyle garip bencileyin bulamasın git sen nere şöyle garip bencileyin şöyle garip bencileyin Yunus gezme hep avare bulunmaz der dine çare bulamasın gitsen nere şöyle garip benceyleyin bulamasın gitsen nere şöyle garip benceyleyin şöyle garip benceyleyin şöyle garip benceyleyin